Ben çeşitli hocalardan, çeşitli kitaplardan da baktım ama tam vakıf olamadım. Sadece hı hı. bir Ahmet Şahin hocam kitabında biraz ben aydınlattı bu soru. Hı hı. Sorum şöyle: Şimdi bizim bir yakınımız e, geçen sene bir evli kişiye kalkıştı. Evet. İmam nikahı yapıldı. Daha resmi nikah yapılmadan, yani gelin eve gelmeden, e, bu nikah tekrar bozuldu. Aralarında bazı problem oldu. Bu nikah tekrar bozuldu imam nikahı. Evet. Ee, ama gerçek evlilik olmamış yani resmi de normalde hı hı. Ee, Belli bir süre sonra bir ay sonra aralarında tekrar e, anlaşmışlar. Buna e, direkte direk, tekrar evleneceğiz diye ve e, dediklerini yaptılar. Şimdi bu e, boşanma esnasında da çocuğun söylediği kelime şuydu: e, "Boşanma talkını olarak Bir seferde üç sefer boş ol, boş ol, boş ol. Evet. Bizim bildiğimiz böyle olduğu zaman tamamen boştur bu durumda ne yapılması gerekiyordu? Şu an evlenmişlerse yapmaları gereken nedir? Teşekkür ederiz. Şu an zaten efendim. evlendiler tekrar. Hı. Ama yapmaları gereken nedir? Bir tövbe istifar var mı? Hatta bir günahı ne değildir nedir? onu görünmek öğrenmek istiyorum. Evet teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diyoruz. İmam evet, nikahı. Evet hatırladım soruyu. Bir mesele soruyu. vardı. Resmi nikah kıyılmadan dini nikahla Nişanlı, nişanlılar, bir nikah da kıymışlar Hı. ama e, gerdeğe girmemişler, bir araya gelmemişler. E, fakat daha sonra anlaşamayınca da boşanmışlar. E, beyefendi boşarken de e, boş ol, boş ol, boş ol. Bir yerde söylemiş e, bunu üç defa ama bir mekanda. Üç defa söylediği için bizim Din işleri Yüksek Kurulu'nun tercih ettiği görüşe göre... Eşler birbirlerinden bir Ba'in talakla Boşanmışlar çünkü Gerdeğe girmeden önce Yapılan boşama Ba'in talaktır hı hı. Bunlar daha sonra nikahlanarak Bir araya gelmişlerse Evlilikler iki gelmişler anladığım kadarıyla Evlilikleri iki nikah Bağıyla devam eder Normalde bir nikahlanan eşler Üç nikah bağıyla Evliliklerini kurarlar ama daha önce bir boşama, üç, üç ama bir sayılıyor bir arada olduğu için, bir boşama gerçekleştiğinden dolayı geride iki nikah bağı kalmıştır. Bundan sonra evliliklerini muhafaza etmeleri gerekir ve bu boşama kelimelerini kullanmaktan da sakınmaları icap eder. Evet.